''Gövdeleri, kalıpları, kıyafetleri belki hoşuna gider. Eğer söylerlerse sözlerini dinlersin. Halbuki onlar çubuklu Yemen kumaşı giydirilmiş kocaman odunlar gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanırlar. Asıl düşman onlardır. O halde onlardan sakın Allah gebersin onları. Nasıl olup da haktan döndürülüyorlar?'' Onlara gelin Allah'ın peygamberi sizin için istiğfar ediversin denildiği zaman başlarını çevirdiler. Gördün ki onlar özür dilemeyi bile kibirlerine yediremeyerek hala yüz döndürüyorlar. Onlar için ha istiğfar etmişsin, ha onlara istiğfar etmemişsin. Haklarında birdir. Allah onları kat eyen yardıgamaz. Şüphe yok ki Allah fasıklar güruhuna hidayet etmez. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın peygamberi nezdinde bulunan kimseleri beslemeyin, ta ki dağılıp gitsinler diyorlardı. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat o münafıklar ince anlamazlar. Onlar eğer Medine'ye dönersek an dolsun, en şerefli ve kuvvetli olanımız oradan en hakir ve zayıf olanı muhakkak çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki şeref, kuvvet ve galibiyet Allah'ındır. Peygamberinindir, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız, ne evlatlarınız Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar kusurana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin de sataka verip dursaydım iyi adamlardan olsaydım diyeceğinden evvel size rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayın. Halbuki Allah hiçbir kimseyi eceli gelince asla yarı bırakmaz. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.